annevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Kör kara kedi yavrusu. Bölüm 1. Lale annesinin evine vardığında kendini yorgun hissediyordu. Günü yoğun geçmişti. Hafta sonu diye müşteriler fazlaydı. Duş alıp yatmaya arsuluyordu. Çayını içtikten sonra annesine hoşça kal diyerek oradan ayrıldı. Kendi evi ile annesinin evi uzak sayılmazdı. 5 duraktı. Çoğunlukla spor olsun diye yürüyerek gidiyordu ama bugün canı otobüse binmek istiyordu. Durağa vardığında hava yeni kararıyordu. Bankta oturan genç bir bayan gözüne ilişti. Ayaklarını titreterek durmadan saatine bakması dikkatini çekti. Sıkıntılı bir hali vardı. Birden göz göze geldiler. Birbirlerine gülümsediler. Otobüs geç mi gelir diye sordu genç bayan. Sanki konuşmak istiyordu. Bir iki dakika sonra gelir derken otobüs göründü, konuşmaları yarım kaldı. İlk binen lale oldu. Çok az yolcu vardı. Hemen şoförün arkasındaki yere oturdu. Kendinden sonra otobüse binen bayana yanındaki yeri eliyle işaret etti. Bir çeşit davetti bu oturması için. Yanına gelen genç bayan adının Oya olduğunu söyledi. Sanki birbirlerini tanıyorlardı. Konuşmaya başladılar. Üç yaşında kızım var diye söze başladı Oya. Tutturdu anneannem de anneannem. İki gündür onda. Eşimle buluşup kızımı alacağım ama geciktim. Derken biraz rahatlamış, duraktaki sıkıntılı hale azalmış görünüyordu. Evde yavru bir kedi var. Çok çok ufak dedi, sözüne devam etti. Yalnız bıraktım karnı top uyuyordu. Ya iki üç saat kalkmaz değil mi? İhtiyacı yoksa kalkmaz. Hem kalkarsa ne olur ki? Yazık körde Korkuyorum kendine zarar verir diye. Öyle mi? Sokakta buldum. Yeni doğmuş annesi terk etmiş. Aldım eve getirdim. Dışarıda kalsa vallahi ölürdü. Damlalıkla süt vererek besliyorum. Veterinere de gösterdim. Gözünden ameliyat etti. Zavallı doğuştan özürlüymüş lale meraklanarak veteriner ne dedi Geriğini yaptığını şu an bundan başka bir şey yapılamayacağını söyledi kedinin görmediği belli oluyor ah bir görse hayvanları çok seviyorum çok hele kedilere bayılıyorum ay niye sıkıntılsın bak minik kedin iyileşecek derken oya konuşmaya devam etti sıkıntım burada başlıyor eşim bu kediyi istemiyor Kızımız daha çok küçük, bu yavru kediye bilmeden zarar verebilir. Hem evimizde başka bir kedimiz de var. Bu ikincisi, üstelik gözleri görmüyor, bakımı da çok zor diyor. Lale devam et dercesine, eee eşim de haklı, onu asla üzmek, kırmak istemiyorum. Zavallıyı da sokağa terk edemem, bırakırsam başına gelebilecekleri düşünebiliyor musun? İki arada bir derede kaldım, kediyi birlerine ver diyor. ''Tanıdıklarım da istemiyor. Üzgünüm ne yapacağımı bilemiyorum. Of çok sıkılıyorum.'' Sonra ''Şimdi kediyi vereceğim ona bakacak birilerini arıyorum.'' derken Lale birden ''Bana ver bana.'' dedi. Oya şaşarak ''Gerçekten istiyor musun?'' ''Evet, evet.'' Bir ara durakladı düşündü. ''Evet'' dedi ya sözünden asla dönemezdi. Ne yapacağını, nasıl bakacağını hesap etmeden O anki duygularıyla istemişti kediciği Oya devam etti Minik olduğu için adını minnoş koydum Tedavisi 3-4 gün daha devam eder Göz damlası ve merhemi var Onlar bittikten sonra sana vereyim İneceye durağa çok yaklaşmıştı Telefon numarasını Oya'ya verdi Haberleşelim, hoşça kal diyerek otobüsten indi Hem mutlu hem şaşkındı Çeşitli duyguları aynı anda yaşaması onu karamsarlığa düşürdü. Ya kediye bakamazsam diye korkmaya başladı. Kafanı yorma bu yavrucağız bir şekilde iyi bakılır diyerek kendini rahatlatmaya çalıştı. Ertesi günü iş yerinde kediye anlatınca arkadaşlara şaşırdın mı kızım ne yapıyorsun? Tek başına yaşıyorsun ona kim bakacak üstelik bakıma muhtaç kör bir yavru sahibi telefon ederse almaktan vazgeçtiğini söylediği ısrar ediyorlardı. Arkadaşlarına "Haklısınız ama ben onu gözleri görmüyor diye alacağım." diyordu. Kimse de laliyi ikna edemiyordu. Köpeği kaplumbağası olmuştu. Muhabbet kuşları da en son kanaryası Sarita ölünce çok üzülmüştü. ''Bir daha hayvan almayacağım, onlara bağlanıyorum, bir şey olunca da üzülüyorum, özgür kalacağım.'' derken, şimdi de kör bir kedisi olacaktı. Minoşa nasıl bakacağı da kafasını kurcalıyordu, endişeleniyordu, durduk yerde başına sorun mu alıyordu?